بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له ويشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تغاته وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ نُسْلُمٌ اَمَّا بَعْ Değerli kardeşlerim, 56. konu ve 119. dersi görüyoruz. Bu hafta inşallah geçen sohbetimizde, geçen dersimizde <gülüyor> istediğimiz konudan çıkartılacak dersler. Geçen hafta Hudeybiye savaşı veyahut anlaşması neticesinde ve Ondan sonraki aşamalarda inen vahi Yani ilahi emirler Ve bazı şer şeylerin Şeriat kılınması Yani kanun yapılması İslam şeriatına girmesiyle ilgili Bazı şeylerden bahsetmiştik Konu olarak oydu yani Şimdi onlardan neler Çıkartılır hangi dersler Alınacak onu söyleyeceğiz Birincisi Cihad etmek Allah yolunda cihad Saf, safların temyizi yani birbirinden ayrılması anında kafirle Müslüman ayrı olacak kafirle Müslüman karışık olmayacak bundan bahsediyor kafirlerle Müslümanlar birbirine girmiş vaziyette karışık vaziyette olmayacak Evet Allah Azze ve Celle değerli kardeşlerim Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem'i Mekke'nin içerisinde bulunan mustazaf, zayıf konumdaki insanlardan dolayı oraya fethedici yani bir fatih fetih edici edasıyla ansızın girmesine engel oluyor. Allahu Teala yani buna müsaade etmiyor. Hem Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam beraberindeki Müslümanların Mekke'ye girmesine engel olmuş oluyor. Evet. Eğer girmiş olsalardı Bu durumda onlara yani Mekke'deki mustazaf müşriklerden dolayı çıkamamış, Müslümanlara katılamamış kimselere bir eza vereceklerdi. Bir sıkıntı vereceklerdi. Bundan dolayı Allahu Teala engel oluyor. İşte bu da Fetih suresindeki ayetlerde çok net bir şekilde anlatılıyor. هُمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا Onlar ki yani o kafirlerden bahsedio Onlar inkar edenler ve mescid-i haramdan engel olanlar ayrıca da hedin yani kurbanlığı bekletilmiş bir şekilde kurbanlıkları o umre için getirilen kurbanlıkları bekletilmiş olarak yerine ulaşmasına engel olan kafirlerdir onlar. O kimseler diyor. Kafirlerden bahsediyor. Ve levla, asıl burada geliyor ifadeye. Ve levla ricalun mu'minune ve nisa'un mü'münatun. Eğer mü'min erkekler ve mü'min kadınlar olmasaydı yani Mekke'nin içerisinde lem ta'lemuhum sizin bilmediğiniz. En teta'uhum onları çiğneyeceğiniz, ayaklarınızla çiğneyeceğiniz, yani onlara zarar vereceğiniz demek, فَتُس۪يبَكُمْ مِنْهُمْ مُعَرَّةٌ بِغَيْرِ اِلْمٍ Ve bilgisizce, onlardan yana, size bir kusur, size bir, günah isabet edecekti. لَيْدُخُلَ اللّٰهِ ف۪ي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ Allah dilediğini rahmetin içerisine girdirir. <gülüyor> لَوْ تَزَيَّلُ لو تزلل تزيلو لو تزيلو اره mu'minler yani Mekke'deki müminler ayrılmış olsalardı la adabna lladina kafaru min azaben elima elbette ki Allah Teala oradaki elim yani can yakıcı bir azapla azap ederdi evet. işte burada çıkarılacak ders müminlerle kafirler birbirine karışık bir vaziyette ise ayrılamıyorsa orada oraya karşı cihat yapılamaz. Şimdi mu'arratun bi gayri ilm bilgisizce size bir kusur size bir kusur isabet edecekti derken İbn-i Zeyd buradaki mu'arratun kelimesini yani sizin için bir bilgisizce günah olacak siz bir günah kazanmış olacaktınız diyor. Eğer böyle olsaydı. Evet. Bu durumda da hataen öldüreceğiniz o müminlerden dolayı, bilmeden öldüreceğiniz o müminlerden dolayı size kefaret lazım gelecekti. Bir mü mümin bir köley azat yahut da iki ay peş peşe oruç. Maide suresinde anlatılıyor bu. Her kim hataen bir mümini öldürürse Atan bir mümin öldürürse ona ailesine diyet öder. Bu kullar arasındaki haktır. Dilerse ailesi onu affeder. Öldürülenin, maktulün ailesi affeder. Ama bir de Allah azze ve celle'nin hakkı vardır. O da nedir? Köle azadıdır. Eğer köleyi bulamayan kimse e, bulamıyorsa daha doğrusu o zaman da 2 ay peş peşe oruç tutar. Böyle bir şey söz konusu olacak. Söz konusu olacaktı diyor yani. Evet bu hikmetten dolayı ve bu halden dolayı Müslümanlar Mekke'ye baskın yaparak ansızın girmediler. Çünkü Mekke'deki o mustazaf zayıf konumdaki kimselere zarar vermemek, eziyet etmemek için. Ki o oradaki müminleri, oradaki iman eden erkek ve kadınları müşrikler kalkan olarak kullanıyorlar. Yani bir tuzaktı bu. Onları kalkan olarak kullanıyorlar ve Müslümanların yanına da bırakmıyorlardı zaten. Ama onların bu uyguladıkları plan ve komple kendi aleyhlerine dönmüş oldu. Yani Hudeybiye e, anlaşması yapıldıktan sonra o bahsettiğim Ebu'l Basir radıyallahu anh'ın kıssası filan başta onlar. Sonra da Fetih emrinin gelmesi tamamen onların yani müşriklerin aleyhine dönmüş oldu. Evet. Ibn-i Cerir et-Taberi rahimehullah tefsirinde diyor ki bu ayet-i kerimeyi tefsir ederken eğer iman ehlinden erkekler ve kadınlar olmasaydı Allah'a iman eden kimseler yani, siz onları atlarınızla yani binitlerinizle yahut ayaklarınızla ezecektiniz o kimseler olmasaydı bilmediğiniz bu Mekke'deki yaşayan kimseler olmasaydı diyor yani onlar sebebiyle siz engel oldunuz Allah size bundan dolayı engel oldu tabi Allah azze ve celle diliyor ve müşrikler onları az önce söylediğim gibi size diyor müminlere katılmasına engel oldular Dolayısıyla da onlar size çıkıp gelmek için bir güç ve imkan bulamadılar. İşte onları öldürecektiniz bilgisizce diyor. Ve bunun neticesinde de size bir günah isabet edecekti. Yani e, günaha dalmış olacaktınız diyor. Şimdi burada bu ayet-i kerimenin tefsirinde ve bu konuda müellif bakın daha Suriye olaylar çıkmadan önce ne demiş? Ben gerçekten hayret ettim. Bu kitabın yazarı Suriyelidir. Şam'da, e, idi kendisi. Şu anda duyduğum kadarıyla hala Şam'da. E, diyor ki buradan diyor bu konudan daha önce yıllar öncesinde fethedilmiş yani memleketleri Müslümanlar tarafından Allah'ın lütfüyle fetih olarak fethen alınmış beldelerde yaşayan Müslüman azınlıklar bunlarda diyor bu musibeti diyor. Bu musibeti görüyoruz. Az önce Ait Kermani işinde anlattığı şeyleri kast ederek onlar diyor o Müslüman azınlıklar <gülüyor> memleketlerinde böyle sertliğe ve savaşa başvurarak hükümetlerinden bağımsız bir hale, yani bağımsızlık elde etme çabasına girmeye çalıştılar diyor. Veya onlardan ayrı düştüler. Böyle bağımsız münferit olarak e, yaşamak istediler diyor. Ve bu davranışlarından dolayı, yani bu sertliklerinden bu kabalıklarından ve savaşa Başvurmalarından dolayı da e, ayrı bir konumda yaşadılar ve bunun neticesinde de bir şer, sadece Allah'ın bildiği bir şer ve kovulma, memleketlerinden atılma, sürünmeye nail oldular. diyor Bu onlara layıktır diyor. Bu onlara ve onun gibi insanlara, o gibi insanlara layıktır. Oysa yapmaları gereken bulundukları konumda hak cemaati hak olan, doğru olan Müslüman cemaati tesis etmeleri ve bu binayı bu inşa ettikleri bu binacı, yani bu cemaati doğrulukla kesin bir ilim ile salih amelle nebeli menhec metod üzere, kitap ve sünnet metodu üzere sabrederek onu iyice o binayı, o cemaatin binasını güzelleştirmeleri, iyice parlatmaları gerekirdi diyor. Ta ki onlar azınlıktalar ya, güçsüz ve zayıf durumdalar ya, ta ki Allah kendilerine, kendilerine dinlerinden razı olduğunda, itaatlerinden, boyun eğmelerinden razı olduğu zaman, onlara yardım edeceği bir hali, hali, durumu verinceye kadar, bu izni onlara verinceye kadar, bu halizlere yaşamaları gerekirdi diyor. Sabrederek, doğrulukla, cemaati tesis ederek veyahut da kurtulmuş olan fırkalardan olan, taifatül mensuradan olan hadiste de belirtildiği gibi, böyle azim sahibi insanlarla Allah subhanehu ve teala onlara onlara yardım edinceye kadar onları güçlendirinceye kadar hicrete izin verinceye kadar sabretmeleri gerekirdi diyor. Yani bir başka bir beldeye hicret edebilmeleri için hicret edebilmeleri için böyle taifetül mensuradan olan yani azim sahibi gerçekten e, güç sahibi kuvvet sahibi, din sahibi insanlarla o kendilerini güçlendirinceye kadar veya güçlendikleri bir yere hicrete izin verinceye kadar bu insanların yapması gereken neydi? Sabretmeleri, dinlerini tesis etmelerin hakikatiyle onu yaşamaları gerekirdi diyor. Bunu demek istiyor. Ama diyor karışıklık anında özellikle burası can alıcı nokta. Karışıklık anında yani safların Müslümanlarla kafirlerin saflarının birbirine girdiği bir zamanda Böyle bir durumda hakkın sancağı, bayrağı, batılın sancağından ayrılıncaya kadar, ayrı ayrı oluncaya kadar cihat yoktur diyor. Subhanallah. Bu kitabı yazılması Suriye olaylarından belki de beş yıl önce. Bismillah. Bir daha söylüyorum. Son kısmını. Karışıklık anında, saflar birbirine girdiğinde... Ta ki hakkın bayrağı sancağı ile batılın sancağı birbirinden ayrılıncaya kadar cihat yokturdü. Eğer öyle olmasaydı az önce söylediğim fethi sırasında da gayet keremede müştükler çoğunluktaydı. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam karar alırdı ve onlara Mekke'li müşriklere Mekke'nin içinde girer ve ölümüne savaşırlardı ve onların hepsine de Allah azze ve celle dilerse zaferi şey yapardı. Nasip ederdi ve aradaki o müslümanlar da ne olurdu? Onlardan giderdi. Yani tabiri caizse kurunun yanında yaşta gider. Bu çok önemli. Ve şu ayet-i kerimeyi delil getiriyor safların ayrışması hususunda. Kad kanenelkum ayetun fi fiyetenil taqata. Bu ayet-i kerimeyi Bedir suresini şey Bedir Bedir Savaşı'nı anlatırken orada çokça zikrettik. İki grupta, karşılaşan iki grup hususunda bir ayet vardır. Yani bir işaret verdi. Sizin için diyor bir ayet vardı. Yanılacak bir ders. Fiyatun tuqatülü fi sabilillah. Bir grup Allah yolunda savaşıyordu. Onlar Hz. Ali'rat ve beraberindeki olan müminler Bedir Savaşı'nda 300 kişi kadar. U'lûra kâfiretün yaramunahum Diğerleri ise kafir gruptu. Onlar, Müslümanları kendilerinin iki katı böyle apaçık bir şekilde görüyorlardı. رَأَيَيَ الْاَيْنِ Yani göz görüşüyle. Açık bir şekilde kendilerini, müminlerin, ordusunu kendilerinin iki katı görüyorlardı diyor. وَاللّٰهُ يُعِيدُ بِنَاسْرِهِ مَنْ يَشَاءَ Allah dilediğini yardımıyla ne yapar? Destekler. اِنَّ ذَٰلِكَ لَعِبَرَتَلْ لِعُلِ الْاَبْسَارِ Muhakkak ki bunda basiret sahibi kimseler için bir ders vardır. İşte orada kafir gruptan ve mümin gruptan bahsediyor. İki ordu, iki saf birbirinden tamamen ayrı. Birisi Allah yolunda savaşıyor, diğeri de kafir tağut yolunda savaşıyor. İşte bu ayet kelime kerimeyi delil getiriyor. Bunun gibi safların ayrı olması gerekiyor. Karışık olduğu anda cihat söz konusu değildir diyor. Allah var. İkincisi, Geçtiğimiz haftaki konulardan alacağımız derslerden ikincisi değerli kardeşlerim, evlerde ve eşyaların bulunduğu yerde, yani konaklanılan yerlerde yağmur yağdığı zaman, yağmur gecelerinde namaz caizdir. Yani cemaate çıkmak zorunda. cemaat namazı farz dedik ya, cemaate çıkmayıp bulunulan yerlerde namaz kılınabilir. Allah Azze ve Celle وَمَا جَعَالِ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ Minharaj. Allah sizin için dinde bir zorluk yapmadı diyor. Bu da bize verilen ruhsatlardan birisi. Yani yağmur esnasında mazeretli olup e, cemaate çıkmamak. Aleyhissalatü yani vesselam Hudeybiye'de yağmur yağdıktan sonra bir gece yağmur yağıyor. Hemen akabinde e, geceleyin namaz kıldıracakken sallu fî rihâlikum diye nida ettiriyor müezzinine, çağrıcısına. Yani bulunduğunuz yerlerden namaz kılın diyor. Bu da güzel bir teşriğidir yani e, şeriattır Bu sadece seferle yani yolculukla kayıtlı bir şey değil. Bilakis ha hazardayken yani yolculuğun dişinde da bu caizdir. O zaman yolcu idiler. Yolculuğun dışında da caizdir. Yani ne zaman Yağmur yahut da şiddetli bir soğuk olursa bu geçerlidir. Bunun diğer bir delili de değerli kardeşlerim, İbni Ömer'den geliyor, e, İbni Mace'de rivayet ediyor hadis. Diyor ki İbni Ömer radıyallahu anh, Aleyhissalatü vesselamın çağırıcısı, seslenicisi veyahut da müezzini, yağmurlu bir gecede yahut da rüzgardan dolayı çok şiddetli bir soğukta, Sallu fî rihâlikum bulunduğunuz yerde yani evlerinizde veya eşyalarınızın yanında namaz kılın diye seslendi diyor. Aynı şekilde İbn-i Abbas'tan gelen yine İbn-i Mace'nin rivayet ettiği İbn-i Abbas radıyallahu anh'a gelen bir hadiste bir cuma günü yağmur gününde diyor ki Sallu fî rihâlikum Yüklerinizin bulunduğunuz yerde yani evlerinizde namazını kılın diyor. Sonra bununla ilgili e, Abdullah e, bin Haris e, İbni Nevfel bir rivayette bulunuyor. İbni Abbas'tan. Müezzine İbni Abbas radıyallahu anh e, Cuma günü ezan okumasını okunması, emrediyor. O günde de yağmur varmış. Ezan okuyor. Sonra insanlar içerisinde e, seslen diyor. Onlar evlerinde, yağmur var ya evlerinde namaz kılsınlar diye nida et diyor. İnsanlar diyorlar ki İbni Abbas'a ya bu neyin yani? Yaptığın şey nedir diyor. O da diyor ki bunu diyor benden daha hayırlı olan bir insan yaptı. Yani aleyhissalatü vesselam yaptı diyor. Siz bana insanları çıkarmak için emrediyorsunuz. Yani insanlar e, yağmurda çıksın gelsinler diye böyle bir şey söylüyorsunuz emrediyorsunuz. Oysa ki onlar diyor dizlerine kadar çamura banmış bir vaziyette <gülüyor> dalmış bir vaziyette geliyorlar diyor. İşte burada İbn-i Abbas radıyallahu anh'ın bizzatî uygulaması da hem de aleyhissalatü vesselamın yaptığını söylemesi, işaret etmesi bunun yağmurda ruhsat olduğuna çok açık bir delildir. Üçüncüsü değerli kardeşlerim, hayır olan şeyler devamlı Allah-u Teala'ya nispet edilir. Yani iyi olan, güzel olan şeyler. Bu da yine aleyhissalatü vesselamın yağmur gecesinde, hani Udebiye'de yağmur yağıyor dedik, onun akabinde sabah namazı kıldırıyor ve diyor ki Rabbiniz ne buyurdu bilir misiniz diyor. Rabbiniz ne buyurdu bilir misiniz? Onlar ne diyorlar? Allah ve Rasulü daha iyi bilir. Allah ve Rasulü daha iyi bilir diyorlar. O da diyor ki Rabbiniz yani şöyle buyurdu diyor aleyhissalatü vesselam kullarımdan bazıları bana iman eder, bazıları da beni inkar ederek sabahladı diyor. Subhanallah. Kim? Kim? Muturna bifadlillahi ve rahmetihi demişse o bana iman etmiştir ki şeyleri yıldızlara inkar etmiştir diyor. Her kim de muturna binev'i keza ve keda her kimde falanca falanca yıldızın sebebiyle bize yağmur yağdırıldı dediyse o da beni inkar etmiştir yıldızlara iman etmiştir diyor. Evet. Yağmur Allah'ın bir rahmeti Ve hayırın ta kendisi. Dolayısıyla bu kime nispet ediliyor? Allahu u Teala. Yani bunun gibi hayır olan her şey Allah'a nispet edilmesi gerekiyor. Ma esabike min seyyetin fe min nefs. Ma esabike min hasenetin fe min Allah. O ma esabike min seyyetin fe min nefs. Sana isabet eden bir güzellik Allah'tandır. Kötülük ise senin nefsindendir diyor. Ama ayetlerin Allah Azze ve Celle diyor ki, onlara bir, yani güzellik geldiği zaman, bu sendendir, şey, şey bu Allah'tandır, kötülük geldiği zaman, sendendir derler. Kul kullum minendillah. De ki hepsi Allah katındandır. İyilik de kötülük de Allah katındandır diyor. Sanki yukarıdaki ayetlerle, aşağıdakiler, birbirinden çalışıyormuş gibi gözüküyor. Kesinlikle böyle değil. Kur'an'da bir çelişki söz konusu olamaz. Yaratma, o eş takdir etme açısından kötülük de iyilik de kime nispet edilir? Allahu Teala'ya nispet edilir. Ama bunun dışında kötülüğün kaynaklandığı, sebeplendiği şey olarak kime nispet edilir? Kullara, yaratıklara nispet edilir. Yani sana dokunan bir kötülük kendi nefsindendir. Yani kendi nefsinde ara. Evet onu Allahu Teala takdir etti ama sen ne yapman gerekiyor? Onu kendi nefsinde araman gerekiyor. Evet, bu ayet-i bu şekilde anlamak lazım. Kulillahumme evet. bu hususta bir de Ali İmran suresindeki ayet-i kerime delil getiriyor. Kulillahumme malikel mülk tü'tül mülke men sahibi olan Allah'ım tü'tül mülke men teşa sen mülkü malı mülkü yani dilediğine verirsin ve tenzeul mülke min men teşa dilediğinden de çekip alırsın ve men teşa ve tezillü men teşa Dilediğini aziz yapar, dilediğini de zelil edersin, aşağılarda kılarsın. Bir de hayır. Hayır senin elindedir. İle inneke ala kulü şeyin kadir muhakkak ki sen her şeye kadirsin diyor. Burada da hayırı Allah Azze nispet etmek gerektiğine bir delildi. Dördüncüsü yani dördüncü alacağımız ders değerli kardeşlerim, kim unutarak veyahut da uyuyarak Namazın vaktini çıkartırsa, hatırladığı zaman, hatırladığı zaman o namazı kılar. Veyahut da uyandığı zaman. Bu da yine Hudeybi'ye dönüşünde aleyhissalatü vesselam, e, ashabından Bilal İbni Rabah'ı, radiyallahu anh'ı bekçi olarak insanların başına tutuyor, kendisi uyuyor, sonra namaza kaldırması için tabi, Sonra hepsi uyuyorlar. Bilal Habeşi radıyallahu anh'tan uyuyor. Ondan sonra ilk uyanan kim oluyor? Aleyhisselatü vesselam. Sonra onlara emrediyor. Diyor ki daha önce nasıl yaptıysanız o şekilde yapın. Yani daha önceki kıldığınız gibi namazınızı kılın diyor. Çünkü uyumuşlar. Bir mazeret meydana gelmiş. Evet. Bu hususta başka deliller. O az önce söylediğim şey Hudeybiye'de geçmişti. Onu söylemiştik. Bu Davut'ta gelen hadiste Kusur diye uykuda değildir. Ebu Katı adamın rivayet ettiği hadis Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki kusur uykuda değildir. Kusur ancak uyanıkken bir namazın vaktini diğer bir vakit girinceye kadar te tehir etmekte, geciktirmektedir. Diyor. Evet, bilerek. Bir başka hadis Ebu Davud'da gelen bu uykuyla idi, şimdi de unutmayla ilgili kim diyor bir namaza karşı uyursa yani namazın artık çıkıncaya kadar onu hatırladığı zaman kılsın, bunun kefareti ancak böyle yapmaktır. Yani bunu ancak hatırladığı zaman kaza ederek daha doğrusu eda ederek, kaza da olmuyor, o eda olmuş oluyor ama kaza var mı yok mu diyecek olursak varsa işte bu iki durumda vardır. O da unutma ve e, uyuma halinde bunun keffaratı ancak budur diyor. yani hatırladığı zaman o namazı kılmaktır evet burada bir Vahve Zuhayli'den bir alıntı yapmış müellif diyor ki oyun oynayarak namazın vaktini geçirip unutan kimseni kimse mazur değildir namazın vaktini geçirdiği için günahkardır diyor. öyle Yani o boş şeylerle, oyun ve eğlenceyle, bilgisayarın başında veyahut da maçta, şurada, burada, boş şeylerle ilgilendiği için namazın vakti geçiyorsa bu mazur değildir. Unutmuş, sayılmaz diyor. Allahu ala. Bundan Allah'a sığınıyoruz. Beşincisi, Müslümanların hayatında bereketin etkisi. Burada, bu da, bu konu da Aleyhisselatü Vesselam'ın Hudeybiye günü az olan yiyecekleri, yemekleri böyle topluyor. Onları paylaştırmak için bere bereket ümidiyle onları bu şekilde birleştirip böyle bir durumu ee, şey yapıyor, düzene koyuyor. Evet. O Müslümanların elindeki yiyecekleri bir araya getirerek böyle bir çalışma yapıyor. Bu da işte bir bereket meydana getiriyor. Sahabe diyor ki, Müslüm'de rivayet edilen sahabe, de, sahabe bir hadiste onu ben detaylıca söylemiştim. Sadece burayla alakalı kısmını söyleyeceğiz. Biz diyor o aleyhissiratü vesselamın topladığı o azıklardan, yiyeceklerden doyduk. Hatta çantalarımıza da yerleştirdik diyor. Çantalarımızın içine de doldu. Oysa ki yani 1400 kişi var ve toplanan yiyeceğe sahabe diyor ki şöyle uzandım baktım diyor bir keçinin böyle e, şey yaptığı çöktüğü yer kadardı diyor. O kadar azmış yani. Demek ki böyle bir durumda yiyeceğin azlığı durumda birleştirip yani onu cem edip bir araya getirip Ondan sonra da onunla bereket ummak gerekiyor. Allah Azze ve Celle bereketlendirir. Bereketlendireceğinin bir başka delili şu hadiste geliyor. Ee, Ömer Bülent Hattab radıyallahu anh diyor ki aleyhissalâtu vesselâm Kulû cemiyen velâ teferrakûn Topluca yiyin. Parça parça olmayın. Çünkü bir kişinin yemeği iki kişiye yeter. İki kişinin yemeği üç kişiye ve dört kişiye yeter. Üç kişiye veya dört kişiye yeter. Topluca yiyin, birbirinizden ayrılmayın. Çünkü bereket cemaattedir diyor. Toplu olarak yemektedir diyor. İşte delili. Ama öyle bir hale geldi ki herkes artık ayrı ayrı yiyor. Herkes tabak tabak yiyor. Belki yemeğin fazlası var ama bereketi gitmiş. Bereket sadece Yani böyle zahiren görünen e, şeylerin artması değil ya yani. Allah'u alem. Allah bizlere vasiret versin. Altıncısı ve sonuncusu değerli kardeşlerim. Batıl üzere isyan etmek müşrikleri kızdırmadan bir parçadır, bir cüzdür diyor. Batıl batına karşı isyan etmek. Bunu da bu Ebu'l Basır ve abu Cendel olaylarını anlatmıştık. Onlardan alıyor. Bu hususta bir tane ayet-i kerime var. Tövbe suresinde Allah Azze şöyle buyuruyor. Müşrikleri kızdırmakla alakalı. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُسِيبُهُمْ ذَمَعُونَ وَلَا نَسَبُونَ وَلَا مَحْمَسَةً İşte bundan dolayı onlara yani mümin kimseler kastediliyor. Onlara bir susuzluk yahut Bir yorgunluk Ormakmasatun fise birilla Allah yolunda bir açlığın isabet etmesi. Olay ta mev yadul kufar. Yadul kufa, kafirleri öfkelendirecek bir yere yani bir memlekete bir araziye kafirlerin hoşuna gitmeyen onları kızdıracak. Bir araziye ayak basmaları çiğnemeleri Or yenie aduven, وَلَا يَنَعْلُونَ مِنْ عَدُوبُنْ نَيْلًا Veyahutta e, düşmanlardan bir başarı elde etmeleri اِلَّا كُتُبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٍ صَالِحٍ Onlara, o müminlere salih amel olarak, olarak yazılacaktır diyor. Yani başlarına gelen bütün bunlar, açlık, susuzluk, ondan sonra yorgunluk, kafirleri öfkelendirecek bir yerlere adım atmaları, basmaları, çiğnemeleri ve düşmandan elde edecekleri bir zafer onlara salih amel olarak yazılacaktır diyor. Ebu Cenden ile Ebu Ebul Basir'in Hudeybiye'den sonra yaptığı şey buna delildir diyor müellim. Onlar Kureyş'in e, ticaretini Böyle tehlikeye atacak bir oluşum meydana getirmişlerdi. Ve müşriklerden kaçıp gelen kimseleri gizliyorlar. Kendilerine katılan kimseleri. Yani böyle yaklaşık 60-70 kişi kadar bir grup oluşturuyorlar. Bununla müşrikleri rahatsız ediyorlar. Onları tehdit ediyorlar. Onların kervanlarına sürekli tacizde bulunuyor Evet. Bu hususta müellif Es-Siret-i Nebeviyeti Sahiha adlı kitabın sahibi var. Bu da meşhur, birisi, yani meşhur bir kitap. Ee, Sahih Nebevi Siret adı altında. Doktor Amiri'nin bundan bir nakıl yapıyor. Diyor ki, e, Müslümanlardan mustazaf olan kimseler, Mekke'deki kimseler, Aleyhisselatü Vesselam'ın o cümlesinden, ibaresinden, Ee, bir şey anladılar diyor. Aleyhisselatü Vesselam ne demişti? Ebul Basir'e diyor ki mis'arı harbin levkâne mâhû rica'at yani o Ebul Basir kendisini götüren tutuklayıp götüren, Mekke'ye götüren kimselerden birini öldürüyor. Ondan sonra e, biri de kaçıp gelip Medine'ye Aleyhisselatü Vesselam'a şikayette bulunca arkasından da Ebul Basir geliyor. Mescid'e ona diyor ki işte Aleyhisselatü Vesselam bu ifadeyi kullanıyor. Harbin diyor tutuşturucusu, maşası diyor. Eğer bir de yanında adam olsa diyor. Yanında bir adam olsa bir tutuşturacak diyor. Ebu'l Basir bu ifadeden sonra Ali Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisini teslim edeceğini, tekrar müşriklere vereceğini anlayınca ayrılıyor. Medine'den çıkıyor. Dolayısıyla İslam devletinin, Otoritesinden çıkmış oluyor. Başka bir yere gidiyor. O deniz sahilinin olduğu yere. Sonra onun yanına bu cendel geliyor. Sonra Mekke'deki o zayıf kimseler Müslüman Müslümanlardan olan müşriklerin baskısı altında kimseler de onlara katılıyor. Katılabilen katılıyor. 60-70 kişi oluyorlar yani. Evet. Orada işte az önce de söylediğimiz gibi müşriklere rahatsızlık veriyorlar. Sonra bunun neticesinde bunun neticesinde müşrikler artık dayanamıyorlar. Yani bu grup, bu grubun yaptığı bu şekildeki e, faaliyetlere kendi ticaretlerine zarar geliyor çünkü aleyhissalatü vesselam'a elçi gönderiyorlar. Diyorlar ki yani Allah aşkına ve akrabalık adına diyerek, Allah aşkına ve akrabalık adına, tamam bizden artık, bizden size gelenleri biz istemiyoruz, size gere, gelebilirler. Sizin yanınızda kalabilirler, Medine'de kalabilirler diyor Önce neydi? Anlaşmaya göre tekrar müşriklere verilecekti. E verdi, aleyhissalatü vesselam Ebu'l Basir'i verdi ama adamlar, müşrikler sahip olamadılar. Ebu'l Basir gitti, bir e, grup oluşturdu orada. Dolayısıyla <gülüyor> O Onların yaptığı şeyler anlaşmanın dışında. Her ne kadar Müslüman olsa da onlar İslam devletinin e, o, o durumda o anda sultasının dışında yani otoritesinin dışında hareket ediyorlar. Onun için onlar sorumlu değil. Böyle olunca işte müşrikler ha, adam gönderip ama tamam artık e, Allah aşkına yapmasınlar, size gelebilirler deyince ne yapmış oldular? O şart koştukları Hudeybiye'deki şart koştukları maddeyi kendi kendilerine kaldırmış oldular. Evet. Diyor ki bu Ebu Cendel ve Ebu Basir'in kıssası, onların e, bu akide yolunda yani e, Allah'ın dini hususunda sağlam Allah'ın dini hususundaki katlandıkları şeyler, İhlastan azimetten, cihattan e, sebat gösterip ortaya koydukları şeyler ve müşriklerin e, burunlarını yere sürtmeleri onları Müslümanlara Müslümanlarla tevessül etmeye mecbur etti. Yani şart koşmuş oldukları şartı bırakmaya e, sebebiyet verdi diyor. Hudeybiye'deki o bahsettiğimiz şart. İşte bu kıssa da diyor akide üzere yani sağlam akide üzere sebat etmek ne olursa olsun ne kadar sıkıntılı bir durum olursa olsun sebat etmek ve e, o hususta elden geldiği kadar o akideye yardım hususunda elden geldiği kadar çaba sarf etmek gerekiyor. Neden? Çünkü aleyhissalatü vesselam ne dedi Ebu Cendel'e? Ebu Cendel şöyle dediğinde ey Müslümanlar, beni bunların eline bırakıyor musunuz? O kadar çok işkence yapıyorlar, şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar diyor. Benzeri sözler sarf edince aleyhissalatü vesselam biz bir karar aldık. Yani anlaşma yaptık. Bu anlaşmaya e, muhalif hareket edemeyiz. Ey Ebul Basir diyor. Sabret, Allah senin için bir çıkış yolu yaratacaktır diyor. Aa, bu sabrin neticesinde de yani bu akide üzere kalıp her şeye rağmen bak müşriklere tekrar gidip o işkenceye sabretmeye, onların yanında bulunmaya, onların her türlü sıkıntılarına katlanmaya rağmen, akidesinden, dininden vazgeçmeyip sabrettiği için, Allah Azze ve Celle onlara çok güzel bir çıkış yöle hazırladı. Hem de tüm Müslümanların o ağır maddeden kurtulmasına sebep oldu diyor. Evet, Allah Azze ve Celle kardeşlerim böyle müşkil durumlarda, dinimiz üzere, akidemiz üzerine, menhecimiz üzere sapa sağlam durmayı nasip etsin. Amin. Allah Azze ve Celle bu anlattığımız şeylerden hareketle safların karışık olduğu bir dönemde cihad eden kimseleri Müslümanlara Müslüman mı, kafir mi olduğu belli olmayan ortamlara cihad eden kimseleri veya da cehad etmeye çalışan veyahutta böyle bir e, zihniyete bürünen kimselere de basiret versin, onları uyandırsın. Bu karışıklıktan da bizi ve tüm Müslümanları kurtarsın. Yani safların e, eğer ayrılması hayırlıysa bakın biz bilemeyiz bunun. Hayırlıysa ayrılmayı nasip etsin ve e, bu hususta da bize yardım etsin. Azevallahu aleyhi ve sallallahu الله nebina نبينا subhaneke Allahime ve behemdik. Ešhera la ilahe lenta